Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ve men tebiahum bi ihsanin ila din. Ama ba'd Değerli kardeşlerim Kitab-ı Tevhid adlı Risalenin şerhini yapmaya devam ediyoruz Önümüzdeki geçen hafta bu dersten önceki dersimizde, sohbetimizde En-Nuşra bahsini almıştık. Ne demekti Nuşra? Büyü çözmek. Büyü çözmek. İki türlü büyünün çözüldüğünü söyledik. Birisi büyünün büyüyle çözülmesi. Bir de büyünün meşru olarak meşru yollarla, vesilelerle çözülmesi olarak şart etmiş, açıklamıştık. çözmenin meşru büyünün iki kısmı ayrıldığını söylemiştik. Meşru, e, meşru olarak büyü çözmenin iki kısma ayrıldığını söylemiştik. Büyünün meşrusu olmasın. Yani büyüyü çözmenin, Nuşra'nın meşru olan kısmının ikiye ayrıldığını söylemiştik. Neydi o? Müstahap ve Mubah. Büyü çözme. Sonra meşru olmayan büyü çözmenin, yani büyüyü büyüyle çözmenin sebeplerini, nedenlerini açıklamıştık. Bütün tafsiliyle ve ayrıntılarıyla. Bazı alimlerin büyüyü büyüyle çözmenin zaruret halinde caiz olduğunu söylediklerini nakletmiştik. Yani büyü yapıldığı zaman o büyünün büyüyle çözülebileceğini, zaruret halinde çözülebileceğini söyleyen alimler bulunduğunu sizlere nakletmiştik. Ancak bunun doğru bir görüş olmadığını, bunun da caiz olmadığını birçok sebeplere dayandırarak burada alimlerden, ilim ehlinden nakiller yapmıştık, aktarmıştık. Bunların ne geçen dersimizde şerh edip açıklamıştık. Tafsilatıyla, ayrıntısıyla tekrardan burada bir daha iade etmeye hacet yok. Bu hafta Allah bize nasip ederse tatayur babını alacağız. Hatırlarsanız sihir bahsinden büyü bahsinden sonra gelen bapta büyüye benzeyen büyü türünden olan şeyler bahsi vardı. Onlardan bir tanesi de neydi? Tatayur, tıyara ve tatayur. Ne demekti tıyara ve tatayur? Ne demek arkadaşlar? Söyleyin. Uğursuzluk, Uğursuzluk. Uğursuzluk demekti. Uğursuzluk beklemek, bir şeylere uğursuzluk bağlamak demekti. Bunun sihirle olan alakası neydi arkadaşlar? Neden müellif rahimahullah? Bununla sihir arasında bir bağlantı kurmuştu. Şöyle biraz beyninizi çalıştırın, yorun. Nasıl büyünün etkisi, tesiri hafiyse, gizliyse, gözüken bir müşahede edilen bir yollan geçmiyorsa, birden insan kalktığında, büyülendiğinde, büyü yapıldığında hayatında her şey değişiyorsa bu şekilde uğursuzluk besleyen, uğursuzluk bekleyen, uğursuzluğa inanan kimselerde de bakıyorsunuz ki birden yola çıkacakken, yolculuğa koyulacakken kararını ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Tesiri bunun da ne? Gizli. Tatayyur Arkadaşlar, yani tıyara, uğursuzluk sadece kuşlarla alakalı olan kuşlara bakılarak yapılan bir şey değildir. Daha önceki bablarda söylemiştik. Eyafe denen bir şey vardı. El-İyafe. Neydi El-İyafe? Kuşları korkutup kuşları uçurtup onların hareketlerine bakarak sağ uçarlarsa işte onlardan bir uğur bekleyerek Güzellik bekleyerek işe devam etmek, işe koyulmak. Eğer kuş sola uçarsa ne yapmak? İşten vazgeçmek. Tatayur ise, tatayur ise, uğur beklemek yok, tefaul yok. Ne var? Tamamen bir uğursuzluk. Tiyara tamamen uğursuzluk. Yani kuşlarda da yapılmıyor sadece. Sadece kuşa bakıp da, Aa ben bugün karga gördüm de değil. Kara kedi olabilir. Veya insanın takındığı, takıntı yaptığı bir gün vardır. Haftanın belli bir gününü uğursuz olarak kabul ediyor, biliyordur. Böyle itikad ediyordur. Yahut bir insanı gördüğü zaman yahut kötü haber duyduğu zaman buna benzer şeylere bağlı olarak bir insanın uğursuzluk yapması, tatayur yapması, tıyara yapmasının caiz olmadığını, bunun şirk olduğunu açıkladık. Ancak bunun Bazen büyük şirk, bazen küçük şirk olduğunu, bazen de masiyet günah olduğunu söylemiştik. Yine Allah izin verirse bunun tafsilini sizlere yapacağız. Yani eğer bir insan bir karga gördüğünde, bir baykuş gördüğünde, yahut kötü bir haber gördüğünde, yahut yolda böyle kurumuş bir ağaç gördüğünde veya herhangi bir uğursuzluk besleyeceği, uğursuza bağlandırabileceği bir olay yaşadığında ya da duyduğunda yaşanacak ve yaşanabilecek ve yaşamayı tahmin ettiği uğursuzluğu o gördüğü şeye bağlıyor. Sebebi değil de o uğursuzluğu icat edenin o karga o duyduğu şey olduğuna inanıyorsa bu nedir? Büyük şirktir. Büyük şirkettir. Yani bu karga işte ileride benim kaza yapmama sebep kaza yap kaza yaptıracak bana. O, çünkü onu gördüm ben diyorsa ama diyoruz ki ben bu baykuşu gördüm, kargayı gördüm veyahut bugün kötü bir gün. Bu kötü günden dolayı, bu kargadan dolayı bunlar bir sebeptir. Sonuçta kötülükleri Allah verir. Yani başıma gelecek o musibetler, belalar Allah'tandır. Ama bunlar da birer sebeptir. Bu uğursuzluğu ben yaşayacağım ve bunlar bu uğursuzluğun bir sebebi olacak derse bu ne oluyor arkadaşlar? Küçük şirk oluyor. Küçük şirk oluyor. Şayet insan şayet insan yani bunun sebep olduğuna da inanmıyor. Yani kargayı gördü ama i̇şaret. yani işaret de değil. O olaydan el çekiyor. O olaya gitmiyor. Yahut içinde bir darlık hissediyor. Bu da ne arkadaşlar? Sıkıntı hissediyor. Yani masiyet haram. Tamam. Masiyet. Tabi eğer o işten geri çekiliyorsa bunun günahı daha büyük. Yani işte ya haber geldi. Şöyle oldu. Biz bugün yola çıkmayalım. Neden? İşte kötü bir haber aldık. Yolda başımıza bir musibet gelebilir deyip yola çıkmıyorsa, kendini alıkoyuyorsa, bu kişinin itikadına göre değişir. Küçük de olabilir. Masiyet de olabilir. Değil mi? Ve tatayyur tıyara dediğimiz şey geçmiş ümmetlerde de bulunuyordu arkadaşlar. Yani Firavun'un kavmi ile ne yapmış, tatayyur etmiş. Yani başlarına gelen belaların, musibetlerin kaynağının kim olduğuna inanıyorlar? Musa olduğuna inanıyorlar. Aleyhisselam olduğuna inanıyorlar. Yani Musa'nın varlığını uğursuzluk olarak kabul ediyorlar. Ediyor. Musa Aleyhisselam onlara ne diyor? Müellifin burada bize bu kitapta bu bab başlığından sonra hemen zikrettiği üzere diyor ki inna ma ta'iruhum indallah. Sizin bu uğursuzluk olarak saydığınız bu şeyler var ya, bunların hepsi Allah katından geliyor. Sebebi ise sizlersiniz sizlerin günahları, sizlerin onun ona onun tarafından gönderilen Peygamber'e isyan etmeniz, ona isyan etmeniz, o Peygamber'e itaat etmemeniz dolayısıyla uğursuzluk olarak musibet olarak saydığınız şeyler aslında kimin katından geliyor? Allah katından geliyor. Uyarıyor yani Musa. Ya. Uğursuzluk denen bir şey yok. Sizin böyle saydığınız, beni bu başınıza gelen belaların sebebi olarak saydığınız o şey ben değilim. Bunların hepsi Allah katından ne olmuş? Takdir olmuş şeyler. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا Ama diyor onların çoğu ne yapmazlar? Bilmezler. Yani çoğunluk Kuran-ı Kerim'de hep böyle zikrediliyor arkadaşlar. Onların çoğu akletmez. Onların çoğu ne yapmaz? Bilmez. Değil mi? Yeryüzündekinlerin çoğuna itaat etsen. Leğzillûke an sebilih. Allah'ın yolundan seni ne yapar? Alıkar. Yani çokluk hiçbir zaman ölçü, hüccet, delil değildir. Hemen muallifin zikretmiş olduğu ikinci ayete gelelim. Bu da Yasin suresinde ashabul Kariye. Köy halkına gelen, gönderilen uyarıcıyla alakalı. Onlar da başlarına gelen belanın, musibetin kimden olduğunu zannediyorlar, sayıyorlar. O davetçi. O elçi gelmiş onlara gönderilmiş. Diyorlar ki bu başımıza gelen bela afet bunun yüzünden. Senin yüzünden oldu. O da diyor ki Kalu ta'irukum ma'kum O uyarıcılar da diyor ki ta'irukum ma'kum Bu uğursuzluklar diye saydığınız, adettiğiniz o şeyler var ya onlar sizin kendinizden geliyor aslında. Ne demek o yani kendinizden? Sizin yapmış olduğunuz kendi ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlarınızdan dolayı bu yaşadıklarınız başınıza gelmekte. Allah-u Teala ne diyor? Zahara'l-fesadu fil berri vel bahri bimâ kesebet eydin nas. Karada ve denizde fesat, bozgunculuk, rast gitmeyen işler neden dolayı ortaya çıktı? Neden kaynaklanmakta? bimâ kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleriyle yapıp durup kazandıklarından dolayı. Yani bu ayette de diyor ki o ashabul ül kariye, o köy halkına gönderilen uyarıcılar diyorlar ki sizin uğursuz geldiğiniz ve bizi suçladığınız bu meseleler maakum. Sizden kaynaklanmakta. Sebebi sizsiniz. Yoksa bir uğur, uğur beklemek ya da uğursuzluk beklemek diye bu konuda bizim bir neyimiz yok, bir dahilimiz, bir e, yapabileceğimiz bir şey Yok. Sonra müellif rahimehullah Ebu Hurayra radıyallahu anhun rivayet etmiş olduğu hadis zikrediyor. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahan "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal" Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle dedi. Şöyle buyurdu. "La adwa ve la tir ve la hama." Ne demek? La adwa adwa yani bulaşı, hastalığın bulaşması demek. Enfeksiyon demek yani. Hasta olan bir kişiden diğerine o hastalığın ne yapması? <gülüyor> Geçmesi. Bulaşması. Şimdi bu hadis sahibi hadis. Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet tutmuş olduğu hadis. Ve bu hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki la adva. Bulaşıcı hastalık yoktur. Hastalık bulaşmaz. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? İlim, ehli ve âlimler bunu nasıl anlamış? Cahiller, heva sahipleri, akılcılar, aklaniler neden bu tür hadisleri inkara yeltenmiş? Diyor, ya kardeşim bak diyor. Ya. Çelişkiye bak. Bugün modern tıp olsun, modern tıp olmasın, insanların hepsi biliyor ki hastalık bulaşıcıdır. Değil mi? Hastalık bulaşıcıdır. Ama siz hadis hadis diyorsunuz. Bak hadislerde de diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam bulaşıcı hastalık yoktur. Başka bir de diyor ki başka bir de diyor ki la yuridu mumridun ala musihin hasta deve sağlıklı devenin yanına olmaz? Sokulmaz, konulmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine başka bir hadislerde diyor ki bu hadisi, ilk hadisi, deminki hadisi hastadeve, sağlıklı devenin yanına sokulmaz hadisi de Müslüm rivayet ediyor. Diğer bir hadisinde diyor ki Ofir مِنَ الْمَجْزُومُ كَمَا تَفِرْهُ مِنَ esed Aslandan kaçtığın gibi cüzzam cüzzam hastalığından kaç. Bu hadisi Bukhari muallak olarak, ta'lik olarak rivayet ediyor. Bir tarafta diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam hastalıkta bulaşıcılık falan yoktur. Şimdi burada nef yoluna ney? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nef yettiği, bulaşıcılıktan maksat ve kasıt ney? Bunları daha önce söylemiştik. Buradaki maksat arkadaşlar. Hastalığın bizatihi kendi kendine kendine böyle bulaşarak başkalarına geçmesini itikat etmek. Bunun müsebbibinin, bunu yaratanın Allah olduğunu düşünmeden evet bu hastaysa, gripse, cüzdanlıysa, onun yanına gidene de artık kesinlikle bu hastalık geçer çünkü bu hastalık çok güçlü bir hastalıktır. Bu böyledir. Bütün tesiri gücü o hastalığa bağlamak, o hastalıktan kaynaklına kaynaklandığı itikat etmek yoktur. Ama o hastalığı yaratan Allah'ın bir takdiri olarak belirlemesi olarak Allah Teala'nın o hastalığı vermiş olduğu bir özellik olarak ne ne olabilir? Bu hastalık bulaşıcı olabilir. Başkasına geçebilir. Bu iki hadisi de iki ayrı manadaki hadisleri ne yapmış oluyoruz biz bu şekilde? Anlamış oluyoruz. Yani hastalıklı deveyi ne yapma? Sağlıklı devenin yanına sokma. Çünkü ne olabilir? Onun hastalığı ona bulaşabilir. Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle. Aslandan esetten kaçtığın gibi kimden kaç? Cüzdanlı. Cüzdanlıdan kaç? Niye? Çünkü bu hastalık bulaşıcıdır. Allah Teala'nın bu hastalar vermiş olduğu özellikten dolayı bulaşıcıdır. Şimdi Aleyhisselatuhu Vesselam La adwa wa la la dediği bu hadiste İmam Bukhari'nin rivayetinde. Şöyle bir ziyade var. Bunu diyen bir A'rabi, bedevi diyor ki Ya Resulallah Fema balu ibli tekunu fir rümlike enna zaba Benim demem çöldeyken çok iyi oluyor. Sağlıklı oluyor. fetil ba'irul ajrab, Uyuz bir deve geliyor. Benim devemin yanına. Faydخل بينها ve benim bu sürümünde sürümün yanına giriyor. Feyucribuha ve kendinde bulunan uyuzu ne yapıyor? Hastalığı diğerlerine bulaştırıyor. Halbuki benim devam ne? Sağlıklı diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam itirazda bulunuyor. Yani bu şu manada itirazda bulunuyor. Yani sen diyorsun ki bulaşıcı hastalık yok ama bizim vakada gördüğümüze göre Aleyküm Selam. Fakıada gördüğümüze göre, müşahede ettiğimize göre devemizin, sağlıklı devemizin, deve sürümüzün yanına hasta, uyuz bir deve gelip girdiğinde bizim o sağlıklı sürü e ne oluyor? O hastalık o uyuz ne yapıyor? Bulaşıyor. Bu ne olacak? Ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona nasıl cevap veriyor? bak arkadaşlar. Bu hadisi anlamamızda bir kilit cevap aslında. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَ الْاَوْوَلِ femen a'da el Peki diyor o uyuzlu olarak gelen o deveye o hastalığı veren kim Derse ki bedevi başka bir deve ona da başka bir deve peygamberimiz diyor ki yani o ilk olana bu hastalığı ilk olarak vücudunda taşıyana kim verdi kim bulaştırdı Allah Teala bulaştı. Allah Teala bulaştı. Yani buradaki maksat ve kasıtlı arkadaşlar, tevekkülün tamamen Allah Teala olması, gerekli sebepler alındıktan sonra Allah'a itimat edip sıtkıyla itimat ettikten sonra bileceksin ki hastalığın bir bulaşması vardır. Ama bunun müsebbibi, bu hastalığı yaratanı, bunun bulaşıcı olması sağlayan kimdir? Allah Arkadaşlar bakın tevhid böyle bir şey. Yani tevhidin önemine bakın. Din bir tür il, türü ile örnekleriyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Tevhidi Peygamber Aleyhisselat Vesselam'ın vermiş olduğu örneklerden öğreniyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselat Vesselam salt sadece yalnızca bize burada sağlıkla ilgili bir haber vermiyor. Bulaşıcı hastalık yoktur. Bulaşıcı hastanın bulaşıcı olmasının sebebi Allah'tır demekle bize burada ne öğretiyor arkadaşlar? Kalbin bağlanmasının bağlanması gerekenin yalnızca Allah olduğunu anlatıyor. Şimdi siz gelin birden düşünün ki aşı sıkıştığı zaman, hastalandığı zaman, çocuğu olmadığı zaman, belaya düştüğü zaman, işleri kötü gittiği zaman şeyhine güvenen, yetiş ya şeyhim diyen, kalbinde onun himmet etmesi itikadını taşıyan insanın halini, durumunu düşünün. Yani tevhidi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vermiş olduğu bütün örneklerle Alıp, alıp öğrendikten sonra anlıyoruz ki en ufak en ufak yönüyle bile düşündüğünüz zaman her tarafıyla, her yönüyle her çeşidiyle ne yapılması lazım? Bütün ibadetlerin Allah'a yapılması lazım. Yani hastalıkta bile düşünün. Bir hastalığın bir hastalığa bulaşıcı olduğuna itikat ederken bile itikadın ne üzere olacak? Peygamberin öğrettiği üzere yalnızca Allah'a olacak. Ne var ki bunda bir insanlar. Ama bak peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne yapıyor? Bunu öğretiyor. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Ve müellif Allahın bu kitabı yazma gayesi burada bir daha da ortaya çıkıyor. Yalnızca tevhidi bir kısmıyla açıklamıyor. Yalnızca şirki bir yönüyle açıklamıyor. Bütün yönleriyle bütün etrafıyla bizlerin gözünün önüne koyuyor. Ki ne yapalım? Yakın üzerine olalım. Aynal yakın üzerine olalım. Hakka yakın üzerine olalım. Ola tıyara. Nevi diyor ki, ne de yoktur Tiyara Uğursuzluk denen bir şey yoktur. Yani sen bir şey duydun, ona bağlı olarak başına bir musibet geleceğine inanıyorsan, böyle bir şey yoktur. Ola hame diyor ki hame baykuşa benzeyen, hatta baykuş diyorlar. Kuş. Baykuş. Yani Araplarda, cahili Araplarında kimin damına konarsa bu kuş kimin çatısına konarsa diyorlar ki bu evde ne olacak? Bir ölü çıkacak. Bu evden bir musibet yaşanacak. Bir bela çıkacak. Bela olacak. O zaman bu da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tıyaranın bir çeşidi. Buradaki atıf nasıl bir atıf oldu o zaman? Biz bu atıfa diyoruz? Yani tıyarayı zikretmiş genel olarak. Sonra daha dar manasıyla baykuşu zikrediyor. Neyin, neye atfı diyoruz? Neyin neye atfı diyoruz? Evet. Arkadaşlar. Bun... Hayır. Hususun umumu atfı. Dar olanın geniş olana atfı. Baykuş daha dar. Tek bir şekilde. Tıyara çok geniş. Her şeyle uğursuzluk yapılabilir. Değil mi? Hayvanla da olabilir. Yağmurla da olabilir. Karla da olabilir. Günle de olabilir. Mekanla da olabilir. O olabilir. Açıkladık onu söyledik. Ne zaman büyükşik olur ne zaman küçük olur. Biraz önce anlattık onu. Diyor ki hadisin namında. Vala safa. Vala safa. Safar da yoktur. Alimler bunu birçok farklı şekilde zikretmişler. Kimileri Safar'ın bir hastalık olduğunu söylemiş. Kimileri ise bunun bilinen Safar ayı olduğunu söylemiş. Çünkü biliyorsunuz cahiliye döneminde Safar ayı ile ilgili ne yapılırdı? Bir teşaum bir uğursuzluk yapılırdı. Böyle bir şeyler beklenirdi. Bir çok alem diyor ki bu da aydır. Yani safarayı kastedilmektedir. Bu aydan ne yapılıyor? Uğursuzluk bekleniyorsa eğer ee, bu da caiz değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi ne yapmış? Nefretmiş. <gülüyor> Sonra müellif rahimahullah diyor ki zade muslim ve la nev'a ve la ghule ve la nev'a ve la ghule Burada Müslim'in rivayetinde aslında bu şekilde bir lafız yok yani ikisinin yan yana zikredildiği bu şekilde la ne wa la lafız yok diyorlar ki burada müellif rahimallah ne yapmış vehmetmiş yani e, diyorlar ki vehminin sebebi tevhüm etmesinin sebebi ise bu yanılgıya düşmesinin sebebi ise bu iki lafı yan yana zikretmesi olarak düştüğü, yanılgın sebebi ise ki, bu hadislerin bab başlığı şöyle. Bab başlığı. Babun la adva, ve la tiyara, ve la hama, ve la nev'a, ve la ghule. Böyle bir başlık var. Sahih-i Müslim'de. Bab başlıkları. Biliyorsunuz, Sahih-i Müslim'deki babların başlıklarını kim koymuş, kim tertip etmiş, kim tertip etmiş, İmam İmam kim? İmam-ı Nevevi. İmam en -ne -ne koymuş o babların başkalarını. Kitabın yazarı kim? Kitabın yazarı kim? İmam Müslim İbnü'l-Haccac. Kitabı yazan hadisleri kitabına yerleştiren kim? İmam Müslim. Sonra onları Mesela diyor ki İmam Müslim Kitabı Sala. Ne demek Kitabı Sala? Namaz kitabı. Orada namazla ilgili ne yapmış, Zikretmiş. O Kitabı Sala'daki namaz kitabındaki bölüm başlıklarını, bab başlıklarını kim koymuş? İmam Nevevi koymuş. Oradaki bab başlıkları kim ait? İmam Nevevi'ye ait. Anladık mı arkadaşlar? Olay anladık mı? Hasan anlamamış gibi bakıyorsun. İmam Neul'in koyduğu başlıkta diyor ki La adva ve la tiyara ve la hame ve la neva ve la gula. Müslüm'ün Ebu Hureyra'dan rivayet ettiği hadiste diyor ki la neva ve la safar. Nev de yoktur safar da yoktur. Cabir'den rivayeti Müslüm'ün la gula, ve la safar. Gula yoktur safar da yoktur. Yani Müslümin rivayet etmiş olduğu hadiste şu sizin elinizde kitapta bulunan nakliyle nakil olduğu şekliyle la nev avala ghule diye bir ne yok? Ziyade yok. Bu ziyadeler ayrı ayrı gelmiş. Ama aslında var. Mana olarak. Ama bu şekilde yan yana ikisinin peş peşe bir arada zikredildiği bir ne yok? Ziyade yok. Peki müellif bunu nereden tevehüm etti? Bu yanılgıya nereden düştü? Başlıktan. Başlıktan bab başlığından. Bab başlığını kim koymuş? İmam İmamo İmamo İmamo İmamo. koymuş. Tamam? Ne demek ne? Ne demek Neu, Gelecek biraz sonra bir bab sonra, kaç bab sonra? Ne demek bir buluta, bir yıldıza, bir belli bir yıldıza yağan yağmuru bağlamak. Ha, bu yıldızdan dolayı, bu yıldız sebebiyle yağmur yağdı demek. Tamam? Bunun şerhi tafsiliyle gelecek. Vela gul. Ne demek gul? Biz Türkçe'de de kullanıyoruz onu. Ne, ne diyor ne? Diyor, gul yabani deniyor. Gul yabani. yabani deniyor. Yani cahili ehli kendilerine göz diken şeytanlara, şeytanların büyüklerine cinlerin o büyüklerine onları saptıranlara ne ismi veriyordu? Gul. Gul. Bunun Arapçadaki adı ne arkadaşlar? Gül. Türkçedeki Gül. bak Türkçeye bile böyle gelmiş. Gülyebani hani hayalet tarzında hayalet. hatta böyle zannedersem Ömer Seyfettin'in bir romanı var. Küçüklüğümüzle okumuştuk. Evet. Gülyebani diye. Araplar bunun böyle bu şeytanın insanlara gözüktüğünü, insanları yoldan çıkardığını, insanları helak ettiğini insanları mahvettiğini başlarına musibet getirdiğine inanıyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Nef ediyor. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'a tevekkül edilmesi gerektiğini ne yapıyor bizlere burada? Açıklıyor. Ve lehumâ an'anes Buhari ve Müslim'in enesler rivayetine göre "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La adwa Ne yoktur? Adwa yoktur. Ulaşıcı has, Ulaşıcılık yoktur. Ve la tıyara Uğuşsuzluk denen bir şey de yoktur. Ve yu'cibûnî ne diyor Peygamberimiz? Fal. Yani el fe'l. Hangi fal bu? Kahvelerin içilip fincanın içinde içinden kahveden sonra bakılan fal değil. Fe'l benim diyor hoşuma gider Peygamberimiz. Nedir fe'l? Ne demek fe'l diyorlar. Soruyor sahabe. O halde fe'l ney? Bu ne demek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el tayyibe. Güzel söz. Yani ne? El bir şeylerden hoşnut olmak, ona bağlı iyiye yormak. Hoşnut olup, güzel karşılayıp onu iyiye yormak. Dikkat ederseniz bu uğursuzluktan farklı. Şu, şu yönleriyle farklı diyor alimler. Sen bir işe koyulmuşsun. Bir işe girişmişsin yapmak üzeresin yahut yapıyorsun yolculuğa çıkmışsın sonra bir olayla karşılaştın başından bir olay geçti bunu iyiye yoruyorsun bu senin almış olduğun karara bir etki yapmıyor uğursuzlukta olduğu gibi yahut eliyafede olduğu gibi kuş uçuruyorlar sağ uçarsa iyi sola uçarsa kötü. kötü ondan farklı bir şey bu arkadaşlar dikkat edin sen yoluna koyulmuşsun gidiyorsun bir işi yapmak üzeresin. Bir şey görüyorsun. Veyahut bir şey duyuyorsun, bir haber alıyorsun. Ve bu almış olduğun haberden dolayı onu iyiye yorarak Allah'ın izniyle diyorsun ki işimiz ne olacak? Bugün başlamış olduğumuz işimiz iyi olacak, güzel olacak. Bunda da bir hayır var. İnşallah bize bir hayır getirecek diyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu hoş görüyor. Hoşuna gittiğini söylüyor. Hatta örnekleri var Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. Hüdeybiye Anlaşması'nda Mekkeliler kimi gönderiyorlar? Sen. Suheyl. Suheyl İbni Amar. Mekkeliler Suheyl İbni Amar'ı gönderiyorlar. Gitsin görsün Müslümanları ne yapıyorlar, ne diyorlar. Tabi Müslümanlar uzaktan gelen bir adamı görünce uzaktan karart, bir karartı görüyorlar. Sonra soruyorlar kim o diye. Diyorlar ki bu Suheyl İbn-i Amr, Omar. Aleyhisselatü Vesselam ne demek Suheyl Arapça'da? Kolaylık. Kolay. kolay şey. Sehel diyoruz ya. Sehel Kolay. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kim o? Diyorlar ki Suheyl İbn-i Amr. Peygamberimiz de diyor ki Sehule Emrukum. O halde işiniz kolay olacak. Hmm. Ne yapıyor orada Aleyhisselatü Vesselam bir? iyimserlik bekliyor, umuyor. Ne var burada? O gelen adamın isminden dolayı, ha bak bu adam Süheyl, kolaylık çıktı, o geldi o zaman tamam biz bu işi yapalım az daha geçecektik ha demiyor bu devriye gelmiş zaten o anlaşma yapılacak ve bu iş tamamını erdirilecek ama ne buna bağlı olarak bir kalbinde iyimserlik geçiriyor bunda bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle bunda bir beis yok Veli Ebi Davud, bir senedin sahih diyor. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu sahih sened ile rivayet etmiş olduğu diyor. Ancak bu hadis zayıf bir hadis. Nürsel bir hadis. Ne demek mürsel? nürsel? Nürsel hadis demek arkadaşlar. Sahabe, tabinin direkt rivayet etmiş olduğu hadis. Peygamberden rivayet etmiş. Aradan sahabeyi düşürerek rivayet etmiş olduğu. Sahabe zikretmeden rivayet etmiş olduğu hadis. <gülüyor> Tabi diyor ki Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Buna ne deniyor? Mürsel deniyor. Mürsel deniyor. Buradaki Ukbe İbn Amir Orve asıl adı Orve, Ukbe değil. Bazı kimseler onu Ukbe olarak zikretmiş. Müellif de onlardan alıntı yaparak Ukbe demiş. Ancak doğru olan ne? Urve. Urve i̇bn Amir. Bunun sahabe mi yoksa tabi'in mi olduğu konusunda ihtilaf olunmuş hadis alimleri araştırıyor. Didik didik ediyor. Urve i̇bn Amir kim? Mizzi diyor ki La tesbutu lehus suhbe bi vecihin sahih. Hiçbir yönden, hiçbir şekilde bu kimsenin sohbeti sabit değildir. Ne demek sohbeti sabit değildir? Peygamberimizi ne, ne yapmamış? Görmemiş. İman ederek görmemiş. Yani sahabesi olmamış. Ya Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken onu yapmamış? Görmemiş. görmemiş. Sahabenin tarifi neydi? Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken görmemiş. ne yaparak? Görmemiş. iman ederek görüp o itikat yani o iman ile Ölen. böyle ki araya riddet girse bile, yani bir ara dinden çıkıp, yeniden dine dönmüş olsa bile, sonuçta ne olarak ölmesi lazım? <gülüyor> Müslüman olarak mümin olarak ölmesi lazım. Bu hadis orveden de rivayet eden kimsenin ondan duymadığı söyleniyor. Yani hadisin birkaç illeti var. Birincisi hadisin nürsel olması. Yani hadisi direkt peygamberden kimin rivayet etmesi? Tabi'in rivayet etmesi. Tabi'inden bir kimsenin peygamberden direkt hadis rivayet etmesi mümkün mü? Değil. Arada düşmüş, düşürülmüş ne var? Bir kimse var. Sahabe var değil arkadaşlar. Sahabe olursa düş arada düşen kimsenin, zikredilmeyen kimsenin sahabe olduğunu bilsek sıkıntı yok. Biz arada düşürülen, zikredilmeyen kimsenin sahabe mi yoksa tabi'in mi? Tabi'inse Sıka mı? Saduk mu? Güvenilir mi? Değil mi? Yalancı mı? Olduğunu bilmediğimiz için Mürsel. mürsel zayıf. Aradık mı? Sahabe olsa sıkıntı yok. Arada düşen ise biliyorsan ki tamam sahabeden duyduysa, onu bilmemizin imkanı yok. Şu anda. Arada düşen kim? Tabi'in. E, Tabi'in de ne değil arkadaşlar? Udul değil hepsi. Kapa gözünü. Tabi ise tamam, hadisini al değil. Bu sahabe için geçerli tabi tafsili var onun mürselin. Kimin mürselleri alınır? Mesela Said İbnül Müseyyid'in mürselleri alınmış. Kabul edilmiş. Kayıt şartları var. Hangi mürseller alınır? Uzun bir konu. Çok uzun bir konu. Mustalah hadiste. İkinci illet bu tabiinden rivayet eden kimsenin ne olması diyorlar arkadaşlar? Müdellis olması. Müdellis, tedlis yapıyor. Yani duydum diyor ama aslında ne yapmamış? Duymamış. Bu da teddis de uzun bir konu. İnşallah Allah bize nasip eder. Hadis mustalahı hadis okursak bunları alırız. Hadiste ne deniyor? Luk yaratık yaratu sallallahu aleyhi ve sellem. Et-Tira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında zikredildi. Anıldı, ona soruldu. Tekale dedi ki Resulullah sallallahu "Ahsenuha el Onun en iyisi en güzeline nedir? El-fel. Güzel söz, iyi olmak. ولا ترد مسلما مش şartıyla Müslümanı ne yapmayacak? Başlamış olduğu işten geri çevirmeyecek, alıkoymayacak. Fe iza ra'a a'dukum ma yekrah sizden birisi hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman ne desin? Feleyekul desin. Allahumme laa'ti bil hasanati illa ente. İyilikleri ancak sen getirirsin. Ve laa illa ente. Kötülükleri ancak sen def edersin. Ve la havle ve illa bik. Havl ve kuvvet ancak nedir? Senden, sendendir. Onu ancak sen verirsin. Ne demek La haul la yani hareket, bir durumdan bir duruma geçmek, Tahavvul etmek yani hareket etmek ve güç kuvvet sahibi olmak nedir? Ancak Allah'ın desteğiyle, Allah'ın yardımı istenilerek yapılabilir olabilir. Yani Allah sana o gücü desteği vermese. Görüyorsun insanlar var, taş gibi adam. Allah ondan o gücün kuvveti bir almış. Bu kaslar, adeler felç gelmiş, yerinde duruyor. Yani bırakın mutfaktan oturma odasına gitmeyi. Sağ ayağını ya, sağ elini al, elini kaldıracak. Güç yok, kuvvet yok. Verme inşallah. Oğanim de Mesud merfu'an İbn Mesut'tan merfu olarak rivayet olunduğuna göre ki bu hadisin merfu değil de mevkuf olduğunu söyleyenler var. Alimlerin çoğunluğu diyor ki mevkuf ne demek? Yani Sahaben. sahabenin sözü. Bazı alimlerde vardı, var ki diyorlar merfu. Evet. Merfu, merfu olarak da sahidir. Ne diyor Ebni Mesud? yaratu şirk. yaratu şirk. Ursuzluk şirktir. Ursuzluk şirktir. Ve ma minna illa Biz zaten her birinin aklına, kalbine böyle bir ursuzluk ne yapabilir Ahmet? Gelebilir. Gelmektedir de. Çünkü insanın sahip olmadığı bazı vesveseler, düşünceler var. Öyle değil mi? Herkes mesela elinde olmadan bile bazen kalbinden bazı şeyler geçebiliyor. Bir şeyi bir şeye bağlayabiliyor. Öyle bir uğursuzluk düşüncesi geçebiliyor. Walakin اللّٰهَ يُذْهِبُ Ancak diyor. Bunu ne yapar allah Teala? Allah-u Teala bunu ne yapar? <gülüyor> Götürür. Def eder. Bir <gülüyor> tevekkül. Ne ile? <gülüyor> tevekkül ile. Allah'a Allah'a tevekkülün varsa Allah tevekkülün varsa bu aklına gelen, kalbinden geçen bu uğursuzluk olayları ne olur? Allah tarafından götürülür. Hadisin biz merfu olarak hadisin merfu olarak sahih olduğunu söylesek bile veya sahih olarak kabul etsek bile hadisin ikinci kısmı var ya bizlerin her birinin aklından ne geçer? Bu geçer. Bunu ancak tevekkül ne var? Allah Teala, allah Teala bunu tevekküllen uzaklaştırır. uzaklaştırır. Lafzı, o son bölümü, kimin sözü arkadaşlar? Kimin sözü? Aynen. Abdullah bin Mesut'un sözü. Ya, o hadisten değil yani. Hadisten sayılmıyor. Abdullah bin Mesut'un sözü. Buna hadis ilminde ne deniyor? Yani hadiste mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü geçiyor. Ondan sonra ravilerden birisinin Sözü de hadisten zannedilerek hadisle beraber rivayet olunuyor. Ve daha sonradan ortaya çıkıyor ki o söz peygamberin sözü değil. Kimin sözü? Sahabenin yahut diğer başka bir abinin sözü. Hadise sonradan eklenen ve ortaya çıkarılan bu ziyade ne deniyor? eklemeye hadis ilminde bu da ödev arkadaşlar. Haftaya araştırın gelin. Efendim? Hayır eser değil. Hadis Peygamberden, Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olarak gelmiş metin ya da senediyle. Yani metin gelmiş yahut senette raviler var yani. Bir ravi diyor ki bir söz ekliyor hadise. Yani o ravinin sözü ama oraya bir söz, lafız ekliyor, ziyade ekliyor. Ve bu peygamberin sözü değil ama bu şekilde hadisle birlikte rivayet olunuyor. Hadise sonradan eklenen Peygamberin sözünden olmayan ama peygamberin sözüyle birlikte böyle yan yana rivayet olunan bu ziyadenin adı hadis ilminde nedir? Haftaya araştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu söz kime ait? Abdullah İbni Mesud'a ait. Veli Ahmet hadis İbni Ömer, men reddetutte yara anhaceti fekat eşreka. İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz e, İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle diyor. Men reddet, o tiyaretü an haaceti fakat eşrak. Kim bir işe koyulur. Ve uğursuzluk duyduğundan dolayı bir şeye uğursuzluk bağladığından dolayı o işten geri dönerse, vazgeçerse ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Fe ma qalu Deyince bunun kefareti nedir? Yani bunu nasıl sileceğiz? Bu yapmış olduğumuz Hatayı nasıl temizleyeceğiz? Şöyle demesidir. Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Bunu haftaya ezberliyoruz. ikinci ödev. Kefareti bunun bu arkadaşlar. Yani bir Aklına bir şey geldi. Yahut öyle bir cahalette bulundun. Öyle bir hataya düştün. Bunun keffareti ne? <gülüyor> Allahumma la hayra illa hayruk. Senin hayrından başka bir hayır. Ve la tayra illa tayruk. Başıma gelen bu uğursuzluk diye saydığım şey aslında senden. Senin takdir ettiğin bir şeydir. Ve biz bunu açıklamıştık. Kader bahsinde, vasıtı edersinde. allah takdir ettiği her şey aslında nedir? Hayırdır. Şer, bize göre şer. Bizim tarafımızdan şer gibi gözüküyor. Ve la ilaha gayruk. Bakın ne var? Tevhid. Senden başka ibadet olunacak. İlah? Yoktur. Yok. İşlenilen günahı, işlenilen şirki neyle temizliyoruz? Neyle onun kefareti evet. yapıyoruz? Tevhid. Ve lehu min hadisil fadl İbni Abbas radıyallahu anh inneme attıyaratuma amdâke evreddek. İbni Abbas'tan rivayet olduğuna göre diyor ki, tıyarayı açıklıyor. Tıyara nedir? Seni bir şeye yapmana ve sebep olan yahut seni bir şeyden alıkoyan şey. Tafsiri ayrılırsa açıkladık bu zaten. Evet, dikkat çekilen konular. Hemen okuyalım. Dikkat çekilen konular. Oysa bilesiniz ki onların uğursuzluğu Allah katındadır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ve sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Ayetleri üzerine tutman vurgu. Evet. Söyledik bunları. Biri Firavun'un yaptığı, kavminin yaptığı, Musa Aleyhisselam'a yaptığı şey. Diğeri de e, Ashab-ül Kariye. Yasin suresinde zikredilen. Evet. Bulaşı, bulaşıcılıktan ileri gelmek diye bir şey yoktur denilmesi. Bunun ne amana geldiğini geldik, an açıkladık. Evet. Uğursuzluk yoktur denilmesi. Evet. Baykuş uğursuz değildir denilmesi, uğursuz ay yoktur denilmiş olması iyimserlik ise bunlar gibi red bir tarafa aksine müstahaptır. İyimserliğin güzel söz söylemek olduğu, insanın kalbinden geçebilecek uğursuzluk vesaire gibi şeyler kötülüğü ile beraber zarar vermezler. Aksine kişinin tevekkülü sonucu Allah onları giderir. Kalbine böyle şeyler geldiğinde kişinin dile getireceği ne olacağı? Bu duayı ezberliyoruz. Allahümme la hayra illa hayru. Evet. Uğursuzluğa inanmanın şirkten olduğuna dair açık beyan. Uğursuzluk düşüncesini kalpten gelip geçirmenin asıl kılanmış şeklinin hangisi olacağının açıklanmışı. Evet. Bunların hepsini açıklayıp daşar ettik. Bir bir mesele kaldı. O da şu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eşşu'mu fî felâfe. Aşu mu ne demek aşu mu fise lazı? şu üç şeydedir: Almer atı, vaddaıtı, kadında, binekte ve evdedir. Bunun bu hadis sahibi eriz. Ne demek ve bunu nasıl anlayacağız? İnşallah bunu da önümüzdeki hafta ee, açıklayacağız. Vaktimiz daraldı, yere yetişmemiz lazım, o yüzden. Bu hadisi de böyle e, aklınızda tutun. Uğursuzluk şu üç eylidir, Hadisini. Bu uğursuzluk yoktur hadisleriyle birlikte nasıl anlamamız gerekiyor? Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve ile